Allah seni sevdiğinde 2. Özcan Yıldırım Kardeşim, Allah'ın seni sevdiğini bir takım alametlerle gördüğünde, burada dikkat edeceğin bir takım hususlar bulunmaktadır. Allah'ın bu sevgisine karşı muamelede bulunmak, sevginin devamlı olabilmesi için gerekmektedir. Bunları da şöyle maddeleyebiliriz. 1. Allah'ı bu ihsanına karşılık sevmek Allah'ın subhanehu ve Teala seni sevdiğini bildiğin zaman o yüce zatın seni sevdiği gibi senin de onu sevmen gerekir. Çünkü ihsanın karşılığı ancak ihsandır. Yani güzelliğin karşılığı kötülük olmamalı. Bilakis güzelliğin karşılığı da güzel olmalıdır. Sevgi de Allah'ın insana bahşettiği en güzel duygulardan birisidir. Evet kardeşim Allah'ın. Kendisini seven kulları sever. Kulun Rabbine olan sevgisi ne kadar güçlü ve sarsılmaz olursa, Allah'ın sevgisi de bu sevgiyi tamamlayacaktır. Şunu unutma ki, Allah'a kendisini seven kulundan daha sevimli hiç kimse yoktur. Allah seni sevdiğinde sana hiçbir korku olmayacaktır. Niçin korkacaksın ki? Allah seni sevdiğinde, sana asla azap etmeyecek seni cezalandırmayacaktır. Onun cezasına müstahak olanlar ancak buz ettiği kimselerdir. Kişinin Allah'ın Subhanehu ve Teala bu sıfatlarını ve fiillerini bilip de sevmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ancak kişinin sevgisi Allah'tan başkasına yönelirse o başka. Zira o bu güzel duygusunu fani olan her şeye muhtaç olan, Allah istemezse kılını kıpırdatmayacak kadar aciz olan insana yöneltmiş, sevgiyi yaratan Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah sevgisi, kulda bitmeyen bir olgudur. Kulun Rabbini olan sevgisinin sonunun olmaması, Allah'ın cemalinin sonunun olmaması gibidir. Zaten kalplerde cemali, güzelliği sevmeye meyal yaratılmıştır. Bizim Rabbimiz de, El-Cemil olan, kainattaki her şeyden güzel olan yüce zattır. Bu satırları okurken dahi, Allah'ın sevgisinden kalplerimiz titremeli, huşu ile El-Cemil olana boyun eğmelidir. 2. Allah'tan çok istemek Allah ile muamelendeki anlayışının, beşeri düşünce ve öngörülerden farklı olması gerekir. Zira sen, insanlarla değil, Âlemlerin Rabbi ile muamele ediyorsun. Bu yüzden her durumu insanlara kıyas etmemelisin. Buradaki muamelen de Allah'ın sevgisini kazandıktan sonra ondan çokça talepte bulunmandır. Hatta çok istediğini düşünsen de bunu daha da çoğalt. Ne kadar çoğaltırsan Allah'ın sana olan sevgisi kat kat artacaktır. Dua, istek ve benzeri hallerle Allah'a yaptığın her iltica, sığınma Allah'ın sana olan muhabbetini arttıracaktır. Allah kendisinden istenmesine neden razı olmayıp sevmesin ki elbette ki sevecektir. Allah Subhanahu ve Teala insanların aksine kendisinden istenmesini sever. Lakin insanlar asla böyle değildir. Her geçen gün yaptığına minnet eden kendisinden istenildiğinde Hoşlanmayan bir varlıktır insan. Kulun Allah'tan çokça her şeyi istemesi de onun Rabbine aidiyetini, bağlılığını gösterir. Allah Subhanahu ve Teala sevdiği kulları için benden istediği zaman ona kesinlikle veririm. Bana sığındığı zaman onu kesinlikle korurum buyurmaktadır. Kim sana zarar vermeye kalkışırsa kalkışsın. Allah'a sığınmakla meseleyi bitirmiş olacaksın. İsterse tüm dünya ülkeleri toplansa, askeri kuvvetlerini bir araya getirse, NATO'suyla da gelse, Allah subhanehu ve Teala dilemediği zaman, sana asla zarar veremeyecektir. Çünkü sana yaşamı bahşeden Allah, onlara da bahşetmiştir. Her şey onun kabzasındadır. Ol dediği zaman, her şey oluyorsa... Sorun nerede kardeşim? Bak, Allah subhanehu ve Teala bununla da kalmıyor. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, ben de ona savaş açarım diye sevdiği kulu için... <gülüyor> Burayı kes. Sevdiği kulu için savaş açacağını söylüyor. Bu savaşa karşı da teknolojiyle donanmış aciz müstekbirler nasıl karşı koyabilir? Allah seni seviyor ve sen de Allah'ı seviyorsan korkma kardeşim. Sevdiğin Rabbin izin vermezse gerçekleşmeyecek olan hiçbir durum seni korkutmasın. Sen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a radiyallahu an) öğrettiği kelimeleri baş ucuna koy. Ey delikanlı! Sana birkaç kelime öğreteceğim. Sen Allah'a ait hakları koru ki, Allah da seni muhafaza etsin. Allah'ı gözet ki, onu karşında bulasın. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardımı isteyecek olursan, yine Allah'tan iste. Ve bil ki, bütün ümmet toplanıp sana bir yarar dokundurmaya çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı bir şeyin yararını dokundurabilirler. Yine bütün insanlar toplansa, sana zarar vermeye gayret etseler, zerre kadar zarar veremezler. Ancak Allah'ın takdir edip yazmış olduğu şey müstesna. Artık kalemler kaldırıldı, yazılar kurudu. 3- Allah ile olan sevgini korumalısın. Allah'ın sana olan sevgisinin kaybolmasını istemiyorsan, onu muhafaza etmelisin. Bu senin için en değerli bir hazine niteliğindedir. Nasıl ki değerli eşyalarını bir yerde muhafaza ediyor, sürekli hesabını yapıyorsun. Allah ile arandaki sevginde böyle olsun. Ben bugün benim en sevdiğim yüce zatın sevgisini bir nebze daha olsun kazandım mı, yoksa bana olan sevgisini azalttım mı diyerek sürekli muhasebeni yap. Beden için ruh ne kadar önemliyse, Allah sevgisi de insan için o kadar önemlidir. Hatta bundan daha önemlidir. Çünkü ruh bedenden ayrıldığı andan itibaren, beden hemen ölür. Lakin dünya hayatı devam edip, kişi Allah sevgisinden mahrum olduğu, uzak olduğu müddetçe, azap çekmeye, acı duymaya devam eder. Peki neden? Çünkü seven kişi için en büyük ceza, sevdiği kimseden ayrılmasıdır. Çoğunlukla da sevdiği kişinin sevgisini kaybeden kimse, seveceği başka bir kimse aramaya başlar. Ya onun gibi veya ondan daha iyisini arar durur. Ta ki nefsindeki bu açlığı giderip, kendisini rahatlatsın. Bu sebeple kardeşim, Allah'ın sevgisini yitirmemeye çalış. Sen onun sevgisini muhafaza eder, sürekli muhasebeni yaparsan, Dünya ve içindeki sana sevgili olan her şey gözünde küçülür. Allah sevgisinden mahrum olan kişi, dünya ve içindekilere karşı sevgi beslemekle nefsini bastıracağı gibi, Allah'ın sevgili dostlarından da uzaklaşacaktır. Çevrene bir bak, ayakları bu yolda sebat edemeyen birçok kimse var. Allah'ı kızdırıp, sevgisinden mahrum kaldıktan sonra, Yaptıkları onca haramın karşılığı olarak ayakları bu yoldan kayıp, irtidat zehrine içtikten sonra bir anda dünya ehli olduklarını görürsün. Mal, onun için bir ömür boyu koşacağı yem haline gelir. Yedikçe sevgisi ona karşı artacaktır. Hakeza kadın da böyledir, azdıkça azacak, şehvani arzularını bastıramayacaktır. Allah sevgisinden mahrum olan kalp dünya ve içindekilerin sevgisine koşmaya mahkumdur. Dünya onun için zahiren bolluk, batinen daracık bir hayat haline gelecektir. Onu sıktıkça sıkan bir işkence aleti misali en sonunda onu bu hal üzere öldürecektir. Zira Allah'ın sevgisinden ve onu zikretmekten mahrum kalmıştır. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Taha 124. Bu dünyada Allah'ın sevgisinden mahrum olmasının yanında kişi için kötü sonda kıyamet gününde Rabbinden mahrum kalmasıdır. Dünyada sevgiden mahrum kalan kimsenin sonu Allah'ın zatından da mahrum kalmak olacaktır. Onun cemalini göremeyecek cennetine giremeyecek ve çılgın alevlerin dostu olacaktır. Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerinden, onu görmekten mahrum kalmışlardır. Sonra onlar cehenneme girerler. Mutaffifin 15-16 Burada dikkat edeceğin bir hususta şu olmalıdır. Allah'tan mahrum kalmanın, cehennem azabından daha önce zikredilmesi, bunun cehennem azabından daha şiddetli olduğunu göstermektedir. Buna mukabil Allah'ın ru'yeti, görülmesi de cennet nimetlerinden daha büyük olduğu gibi. Çünkü görülen zat bu kainatta en güzel olan Allah'tır. Subhanehu ve Teala. Allah'ın sevgisini nasıl muhafaza edersin? Eğer sen Allah'ın sevgisini devam ettirmek istiyorsan, Allah'ın habibi olan Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalısın. Allah'ın sevgisini iddia edip de, Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayan kimsenin bu iddiası geçersizdir. Zira bu imkansızdır. Allah'ın en güzel örnek olarak tanımladığı, vahyin canlı örneği Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak, Allah'ı sevmenin tamamlayıcısıdır. Aslında bu, Allah'ı sevip sevmemenin kriteridir. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31 Kardeşim, Allah'a yemin olsun ki, insanın kalbinde Allah sevgisini tatmaktan daha lezzetli, daha güzel bir şey yoktur. Hiçbir sevgi, onun sevgisine kıyas dahi edilemez. Anne, baba, eş, çocuk, mal vesaire. Her birinin sevgisi farklıdır. Lakin Allah sevgisi bunlardan apayrıdır. İman edenler, Allah'ı daha çok severler. Bakara 165 Allah'tan kendim için, senin için Allah'ın sevgisinin lezzetini dünyada tadan, ve tattıkça imanı artıp, dünya ve içindeki, Allah'ı hatırlatmayan her şeye sevgisi azalan kullarından kılmasını istiyor, bizleri sevgisi üzerine toplayıp, kıyamet gününde cemalinden mahrum bırakmamasını niyaz ediyorum. Bu yazı, Tevhid dergisinin 11. sayısında yayınlanmıştır.